Babilerin önde gelenleri mükemmel bir Müslüman adına kendisinde aradığımız ifrafın çoğunu cami. Belki bazı vasıflar kamil mertebede değil. Kamil olduğu, kimselerde olduğu ölçüde değil. Ama genelde mükemmel bir cemaat. İyi vasıfları çok önde. Fakat bir ayrım yapacak olursak Günümüzde çok önemli. Mesela Hazreti Ebu Bekir'deki sadakat gibi bir şey. Hem Allah'a karşı sadık bir insan, hem Efendimiz'e karşı, hem davaya karşı, İslam'a karşı. Hüvkalade sadık. Öyle mübalağalardan, bala şeylerden uzak. Fakat çok sadık bir insan. Dine ruhuna çok bağlı. Başka türlü de o enkaz haline geldiği dönemde o işin altından kalkmak mümkün olmazdı, olamazdı. Yani onun döneminde üç tane çok ciddi irtidat hadisesi patlıyor. Böyle Çanakkale Savaşı gibi savaş oluyor. Ve Efendimiz'den sonra yüz bin sahabe diyorlar. Zannetmiyorum o kadar olsun. Çünkü hiç kimse o kadar insandan bahsetmiyor. Ne İbn-i bahsediyor. Ne İssa'ab bahsediyor, ne de İbn-i Hacer İsa ihtilaflarıyla beraber hepsi on bin tane Otuz bin tane olsun, kırk bin tane olsun Böyle iki yerde, üç yerde çok ciddi irtidat hadiseleri olacak, asiler Ve Bunların hepsi tahrip düşüncesi içinde Bunların hepsinin Allah'ın izniyle üstesinden geliyor Çok sadık, çok vefalı Çok stratejik bir şey var, kafası var İyi düşünebiliyor yani iyi karar verebiliyor isabetle Efendimiz'i çok iyi okumuş Mesela bu yönüyle düşününce Ben günümüzde hizmetimiz adına da Şahsen öyle bir sadakat bekliyorum ben. Sadakat bazen olur da Böyle insanlar saf olur Saflıktan sadakat olur Aklı bir şeye ermiyordur yani Kör bir teslimiyettir Taklittir tamamen O bir yerde Ekser-i ehli cenneti elbül Cennete girer fakat öyle değil. Aynı zamanda aklı her şeye erecek. Bilecek aynı zamanda. Senin de kaç direm geldiğini okuyacak. Fakat her şeye rağmen sadakat içinde olacak. Fevkalade bayiler vermek değil yani. Ne değerlerse densin, senden, arkadaşlandan dönmeyecek. O yönüyle Hz. Ebubekir'in sadakat çok üstün. Hz. Ömer'in ayrı bir yanı var. Bir sistem insanı görüyoruz yani devamin mevzu onun döneminde vaz ediliyor. Adliye bir sistem haline getiriliyor. Mülkiye bir sistem haline getiriliyor. Hem Müslümanlığın dışındaki mütemerritler hem de Müslümanların içinde baş kaldırmayı müsait bir kısım şöyle böyle bahiler diyebileceksek, bunlar fırsat kolluyorlar. Fakat hepsinin hakkından geliyor bastırıyor, sindiriyor. Onun döneminde ne Emrübnül Az, ne Hazreti Maviye, ne Muğire i Şube dehalarına göre herhangi bir iddiaya girişemiyorlar, kalkışamıyorlar. Aksine bulundukları yerlerde, bir cephede neyin hangi müfrezenin komutanıysa o müfrezeye göre savaşıyorlar orada, yaralanıyorlar. İşte bildiğiniz gibi Muğire i Şube ya Yermuk'ta veyahut da Katsiye'de gözünü kaybediyor. Amr ibn-i As cepheden cepheye koşuyor onun döneminde. Maviye de onun döneminde kusuyor sesini çıkaramıyor. Ve Dolayısıyla asayiş ber kemal. Şimdi bir yönüyle de ona bakınca aklın öyle ermesi, kabiliyetlerine göre herkesi böyle dize getirmesi, herkesi istihdam edebilmesi hayli bir mesele o da. Peygamberane bir idrak, fetanet, peygamberane bir azim, peygamberane bir cihet, bir ufuk insanı, bir mefkure insanı da Mesela yani Ebu Bey'de bir tiğerkamdır, bir hasbidir. Fakat Hz. Halid'in durumu bana ondan daha cazip geliyor. Hz. Halid o 3 sene içinde nasıl o müktesebatı elde etti? Şimdi bir devleti yerle bir edecek, gelecek başka birisinin tepesine binecek. Bugün dünyanın iki süper devleti. Biri Sasaniler, biri de Roma İmparatorluğu. İkisinin de hakkından geliyor o ve biriyle savaşırken sarığı boynuna takılıyor, Medine'ye celvediliyor. Giderken bir camide mümbere çıkıyor. Hazreti Ömer ben hazretti diyor. Biri hemen eğri kılıcının üzerine dikiliyor. Kumandan diyor, dikkat et diyor, bu senin yaptığın şey halife isyandır diyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Ömer hayattayken diyor. kimse ona isyan edemez ve öyle geliyor. Sonra emrinde çalıştırdığı adamın emrine geliyor. Şimdi bu yönüyle meseleye bakınca davamız açısından çok önemli geliyor. Bizde kıdem öyle bir Allah'ın belası ki yani 10 sene evvel bu tanımışsa bir insan onu bayağı pahalıya peylemeye çalışıyor. Bir kuruf teşekkür ediyor. Aristokrat bir sınıf oluşuyor orada. İnsanlar seni takdir edebilirler senin vazifen de o takdiri nefret etmektir. Onu dirilmemek üzere toprağa gömmektir. Ama onlar yine arkandan koşup geliyorlar. Sahip çıkmamaktır o işe. Takdirlerine estağfurullah bile dememektir. Çünkü estağfurullah demek bile zimni kabullenme demektir onu. Şimdi bir yönüyle de bir Halit ruhu lazım diyorsunuz. Neredesinde vardı yani. O biri bir şeyin kahramanı. Kubeyp bir şeyin kahramanı. Musab bir şeyin kahramanı. Halit de ayrı bir şeyin kahramanı. Ulu Batlı Hasan ayrı bir şeyin kahramanı, Yavuz ayrı bir şeyin kahramanı, Kanuni orada yok belki ayrı bir şeyin kahramanı. Adam en büyük seferinden ve zaferinden döndüğü zaman yatağımı benim diyor, bugün koridorda serin diyor. Bu müthiş bir şeydir yani. Ne zaman diyor bunu? Hindistan eyaletim, Fransa kapı kulum, İngiltere halayikim dediği dönemde diyor bunu adam. Şimdi bu ev safa da çok ihtiyaç var yani. Bu içinde. Zaten bunlar olmazsa o tenasübilliyete göre Allah Celle Celaluhu orada tam böyle fiziğin kuralı gibi düşünmeyin de. Fakat Allah Celle Celaluhu karşısında safvet, samiyet, vefa, sadakat ne derinlikte Cenab-ı Hakk'ın lütufları o ölçüde sağınak sağınak gelir. Şimdi orada da demek yine bir tenasüp aramak lazım yani. Ama bu tam bir akli tenasüp değildir ne var ki hani şu dolu dolu dua böyle adam az daha yüreği duracaktı çatlayacaktı böyle bir dua bir zaman yapılınca şakır şakır yağmur yağmaya başlamış o şakır şakır yağmur için bir kere daha yapılacaksa yine öyle dua olması lazım kalp duracak hale gelmesi lazım Bent beniz gitmesi lazım onun tenasübü de orada aranmalı ve bir ceht böyle insan gayem bu benim yani ya olur ya olur diyeceksin yani. Öbürü yok. Kendini öldüremezsin. Ya olur, ya olur diyeceksin. Bunun gibi ya devlet başa ya kuzgun leşe demiş eskilerde. Müstad da öyle. Nahnu nasun tevesuta el alemin el kabre evi sadr diyor. Ya tutmamız gerekli olan yeri tutarız ve ya ölürüz. Şimdi o ölçüde meseleye bağlanma çok önemli. Ve bu duygular, bu düşünceler böyle körüklenip sürekli, hani ocakta körük çekip de şeyi, oradaki korları sürekli canlı tutma eğer olmazsa bakıyorsunuz bir sürü ibadet yorgunu, bir sürü evradü eskar yorgunu, aşkı heyecan yorgunu, bir sürü bencil, kendini beğenmiş, kendini bir şey zanneden insan türüyor. Kıdemliyken kıdemi görmeme, Bin basamaklı bir merdivenin başında, zirvesindeyken kendini yerde hissetme. Taima kendini ayakları yerde mütahale etme. Ben Ahad-i Nas'tan bir insanım. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Ben insanlardan, o içinde insanlardan herhangi bir insanım. Ne Ebu Bekir'im, ne Ömer'im, ne de Osman'ım. Herhangi bir insanım ben. Şimdi bakınca böyle, yani çok şey lazım. Dün o davayı kaldıranlar kendi ruhlarına ekelinen ikame edenler ettiler ama o evsafla ettiler. Çünkü Allah'ın teveccüh evsafa, şahsa değil. Falan oğlu falan oğlu falan seyit falan seyit. Falan kıdem falan kıdem değil yani. Evsafa. Sende sıdık var mı yani? Dost doğru. Ölsen de doğru, kalsan da doğru. Sen de tam emniyet güven var mı? Emin misin? Sen açından öldüğün zaman fırında ambarda bulunsan elini ekmeğe sürmeyeceğine emin misin? Sen tebliği Allah'ım canımı al beni tebliğden etme diyecek kadar tebliğe bağlı mısın? Tebliğ için donanımın tam mı? Efsafı peygamber bunlar kimde varsa Allah onları muvaffak kılar, zafer kılar. Ölü olmayanlarla daha sonra el değiştirmek için Allah'ın için onlara versin ki? Nasıl olsa zaten çözülecekler bunlar. Çözülecek insanlara emanet teslim edilmez. Ve düz zaman emanetini alacağını ne kadar bizi emanette emin kıl diyor. Demek bu emniyet çok önemli bir mesele. Bu açıdan yani birini tam böyle öne çıkarıp da işte tam örnek tip bu demek doğru değil. Onda bir örnek yan var, öbüründe başka bir örnek yan var. Ama büyük ölçüde büyük bir davanın temsilcileri olarak Evsaf-ı Aliye-i İslamiye, Ahlak-ı İslamiye hepsinde var denebilir. Ama bazıları onların bazı hususlarda çok ileri, çok sivri, çok yüksek, çok derin. Bir diğer yanları da onların itaat dönemlerinde kuvvetlerini bir araya getirerek bir kuvvet örfanesi yapmışlar. Cenab-ı Hak ona lütfetmiş. وَدُ اللّٰهِ فَوْكَ ya Allah'al Cem'a hakikati tecelli etmiş. O birlik Allah'ın lutfuna ayrı bir davetiye, bir çağrı olmuş. Cenabı Hak onları lutflandırmış onlar. Günümüzde bu var mı, yok mu? Her zaman münakaşası yapılabilir de birlik sadece kavga etmemek, bir arada durma demek değildir. Şöhrette, şandan, şandan, hamda, ünvanda kardeşlerini kendine tercih etmek yemede, içmede, yatmada kardeşim, o esasen bir başarıda, bir muvaffakiyette bu kardeşlerimiz olduğu için oldu. Ben olduğumdan dolayı değil, hatta deye, denebilir ki ben işin içinde bulunduğumdan dolayı bu iş biraz aksak gitti. İşte böyle bir uhuvvet, böyle bir kardeşlik şuuru o gün onlarla oldu. Öyle bir ruhla olur o. Daha aşağısıyla olmaz yani bir yere kadar olur. İnsanlar bencilliğe girince Cenab-ı Hak o emanetini alır.